Euzü billahi min şurur anfusina ve min seyyat a'malina Men yehdihi allahu fela muzillelah Ve men yudlil fela Ve eşhedu an la ilaha illa Allah vahdahu la şerika Ve eşhedu an ve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 Allah'tan başka ibadet edilmeye layık gerçek, hak, mabut ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve rasulüdür bundan sonra sözlerinden doğrusu Allah'ın kitabı yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur işlerin en şerlileri Dinde sonradan icat edilen işlerdir. Dinde sonradan icat edilen, sonradan ihtisas edilen, sonradan uydurulan her bir iş bidattır. Her bidat sapıklıktır. Her sapıklık da cehennemdedir. Bundan sonra Yüce Rabbimiz Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamd, sonsuz sena ettikten sonra Elhamdülillah Rabbimiz bizlere bu bölgede de bu yokada da böyle mübarek bir meclisin açılmasını nasip etti. Bizlere burada toplanmayı, onun adı için toplanmayı, onun adını anmak, adını yüceltmek, onun ismini tesbih etmek, Rabbimize övgümüzü, senamızı takdim etmek için böyle bir meclisin açılmasını bizlere nasip eyledi. Emeğe geçen arkadaşlardan Allah razı olsun. Evet burada toplandık. Başka hiçbir gayemiz yok. Bizleri yaratan Rabbimizin adını anmak için. Onun bizlere gönderdiği kitaptan ayetler okuyup anlay, anlamak, vehmetmek için. Onun bizlere gönderdiği elçinin sözlerinden bizlere getirdiği mesajın ne olduğunu anlamaya çalışmak için. Rabbimize hamd olsun. Bizlere kendisini hamd etmeyi muvaffak ettiği için. Bugün sizlere anlatmak istediğim mesele Geçen açılış konuşmada hoca, Açılışta burada hoca da, Hocamız da bahsettiler Bizim en önemli meselemiz Meselemizin başı sonu Davamızın Birinci basamağından Son basamağına kadar Her merhalesinde en fazla sıkı tutmak istediğimiz konu mesela Tevhid meselesi Tevhid bu bir mecliste, iki mecliste hemen özet, özetle konuyu anlatarak işin içinden çıkılıp öğrenilecek, kavranılacak bir mesele değil. Evet belki işin köşe taşları, temel meseleleri teorik olarak böyle öğrenilebilir. Ancak bu çok uzun soluklu bir yolculuk. Meseleler öğrenilmeli, teorik bilgiler elde edilmeli ve bunlar beynimizden, zihnimizden, kulaklarımızdan, Kalplerimize iman olarak sindirilebilmeli ki anca o zaman tevhid öğrenilmiş, anlaşılmış olsun. Tekrar hatırlatacağım. Belki her mecliste bunu söylüyoruz. Daha önce de defalarca dinlediniz, duydunuz. Arkadaşlar bu tevhid dediğimiz şey, La ilahe illallah, dini Allah'a halis kılmak, sadece Allah'a ibadet edip ibadeti ondan başkasından nefretmek, yani bütün elçilerin gönderildiği bu La İlahe illallah daveti davası bizlerin bu dünyada var olma sebebimizdir. Bizim bu dünyada var olmak için Allah'ın bizi yaratmasının bundan başka bir gayesi yok. Burada aldığımız her bir nefesin bu aldığımız nefesin sebebi bu La İlahe illallah kelimesidir. Allah Azze ve Celle bizleri bunun için yarattı. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلّٰى لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri sadece ne için yarattım? Buyuruyor Rabbimiz. Başka hiçbir sebep için değil. Başka hiçbir bunun maksadı yok. Sadece bana ibadet etsinler diye. اِلّٰى لِيَعْبُدُونَ Demek diyor alimler. Yani illa li yuvahidûni demektir. Yani sadece ibadette beni tevhid etsinler. İbadeti sadece bana de bana yapsınlar. İşte bu mesele bizler için o yüzden çok azim bir mesele. Davetimizin başı da bu, sonu da bu. Bu dünyada mükellef olmuş bir insanın üzerinde Allah Azze ve Celle'nin ona yüklediği birinci sorumluluk, La ilahe illallah şehadetidir. Mükellef bir kimsenin üzerindeki birinci sorumluluk nedir? La ilahe illallah şahadeti. La ilahe illallah şehadet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Muazi bin Cebel radiyallahu anhu'yu Yemen'e gönderdiğinde ona buyuruyor diyor ki dikkat edin inneke te'ti kavmen min ehli kitab sen ehli kitaptan olan bir kavme gidiyorsun. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'a onlara gönderdi davetçi olarak onlara gönderdi hakim olarak kadı olarak müftü olarak ve Muaz Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu emrini infaz etmezden evvel aleyhissalatü vesselam ona bir tevcihte bir yönlendirmede bulunuyor. Diyor ki sen kitap ehlinden olan bir topluluğa gidiyorsun. Ne demek kitap ehli? Hristiyan, Yahudi. Allah Allah. Yemen'de Yahudiler var. hala bugüne kadar var. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Onları davet edeceğin ilk şey La ilahe illallah şehadeti olsun. Hadisin başka sahibi bir lafzında. Diyor ki onları davet edeceğin ilk şey Allah Azze ve Celle'yi birlemeleri tevhid etmeleri olsun. Eğer onlar bu daveti kabul eder buna icabet ederlerse ondan sonra onlara Allah'ın onlara her gün için beş vakit namaz kıldığını emret. Neyden sonra emredecek namaz kılmayı? Tevhidi kabul ettikten sonra ibadette Allah'ı birlemeyi onlar kabul ettikten sonra Zira bu temel, bu esas kabul edilmeden bir kimsenin kılacağı namazın da tutacağı orucun da yapacağı salih amellerin de fakir fukaraya yardım etmesinin de annesine babasına ihsan etmesinin de insanlar için de insanlara karşı en hayırlı bir insan olmasının da hiçbir faydası anlamı yoktur. Zira salih amellerin kabul edilmesinin temel şartı bunların tevhid üzere olduktan sonra olmasıdır. Eğer kul İbadetinde Allah subhanehu ve teala'yı birlemiyor ise la ilahe illallah'ın ehlinden değil ise bu kimseye bırakın sakal bırakmasını, sigarayı bırakmasını, işte İslami ahlaka edebe bunlara alışmasını böyle bir kimseye namaz kıldı namazın, namazı kılmasını böyle emretmeye aslında bir hacet yok. Nereden biliyoruz bunu? İşte bir sallallahu aleyhi ve sellemin bu yönlendirmesini. Diyor ki sen ehli kitaptan olan bir topluluğa gidiyorsun Onları davet edeceğin ilk şey ne olsun? La ilahe illallah şehadetini kabul etmeleri olsun. Eğer bunu kabul ederlerse onlara haber ver. Allah onlara beş vakit namaza emretti. Eğer bunu da kabul ederlerse onlara haber ver. Allah onlara zenginlerinden alınıp fakirlerine verilmek üzere zekata emretti. Neyden sonra bunların hepsi? La ilahe illallah şehadetini kabul ettikten sonra. Yani bizim davetimizin, meselemizin başı nedir? La ilahe illallah şehadeti. Sonu? Evet. Sonu da la ilahe illallah şehadeti. Kim bu dünyadan geçerken son sözü la ilahe illallah olursa nedir bu kimsenin akıbeti? Cennet. İnşallah cennet olur. İnşallah. La ilahe illallah. İmam Ahmed'in müsnedinde Tirmizi'nde, süneninde Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anhümanın yaptığı rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar diyorlar ki kıyamet günü kıyamet günü insanların mahşer meydanda toplandığı hesabın çekileceği gün ümmetimden bir kişi insanların gözü önünde getirilir insanlar toplanmışlar, insanların gözü önünde ümmetinden bir kişi getirilir Ve onun için her birisi gözün gördüğü mesafede, gözün gördüğü uzaklıkta, bu, bu büyüklükte 99 tane sicil defteri, kayıt defteri açılır. Hangi defterler bunlar? Sicil defterleri, amel defterleri kaydedilmiş. Melekler kaydetmişler, zaptetmişler. Bu adam getiriliyor. Diyor ki bu adama 99 tane böyle kayıt defteri açılır. Her bir defterin büyüklüğü ne kadar? Gözün göre buradan bakınca ne kadar uzak mesafeyi görebiyorsan bu kadar uzak mesafe kadar. Ve bunların içi hepsi seyyiat, maasi, fujur, günah bunlarla dolu. Adama denilir ki, Allah adama der ki ey kulum bunlarla alakalı bir itirazın var mı? Kabul ediyor musun bu, bu hakkındaki böyle tutanakları? Kul da der ki evet ya Rabbi. Allah ona der ki peki ey kulum bunlara karşı bir mazeretin var mı? Söyleyeceğin bir şey. Der ki yok ya Rabbi. Mazeretin de yok Allah der ki peki bunların karşısında bunlara mukabil olacak bir salih amel'in yaptığın bir hayır hasenat var mı adam da der ki yok yarabbim 99 tane kayıt defteri buradan baka, baktığın gördüğün yer kadar uzaklıkta denilir ki ona bunların karşısında yaptığın bir hasenat bir iyilik var mı adam der ki yok yarabbim bunun karşısında nasıl ne hasenat olacak Allah o kimseye der ki hayır Bugün sana zulmedilmeyecek. Bugün sana zulmedilmeyecek. Bilakis bizim indimizde senin bir salih amelin var denilir. Ve bir kart getirilir. Biliyorsun değil mi kartvizit? Bitaka. Küçük bir kart getirilir. Üzerinde de ne yazıyor biliyor musunuz? La ilahe illallah. Üzerinde la ilahe illallah yazan bir kartvizit getirilir. Denilir ki işte bizim indimizde senin bir amelin var salih amelin. Adam der ki ya Rabbi... 99 tane defter bu kadar büyüklükte bunların karşısında bu kart ne hükmü olur ki? Allah der ki evet bugün sana zulmedilmeyecek o sicil defterleri terazinin bir kefesine konulur ve bu üzerinde la ilahe illallah yazan kart de terazinin diğer kefesine konulur ve bu kart vizit üzerinde bu kelimenin yazdığı kart bu 99 kayıt defterine ağır gelir ve denilir ki Allah'ın ismi karşısında hiçbir şeyin ağırlığı yoktur La ilahe illallah. Bu kart vizitten hepimizde var değil mi? İnşallah. i̇nşallah. Bu kart vizitten hepimizde var inşallah. Ama bu kart sadece şurayı iyi anlamamız lazım. Bu kart sadece bu la ilahe illallah sözünü ağzımızla söylememizle alabileceğimiz, almaya hak kazanacağımız bir kart değil. Bu la ilahe illallah sözünün bir bir anlamı var. Bunu söylediğimiz zaman kabul ettiğimiz bir şeyler var. Karşı çıktığımız, reddettiğimiz, inkar ettiğimiz bir şeyler var. Bu söz söylenildik, bu sözü söylediğimizden sonra bizden beklenilen yapmamız gereken bazı şeyler var. Yani bu sözün bazı şartları var. Şimdi abdest alıyoruz değil mi? Namaz kılıyoruz. Bunların hepsinin neleri var? Bazı şartları var, değil mi? Farzları var, sünnetleri var. Bunların hepsini yerine getirip bütün farzları şartlarını yerine getirdikten sonra abdestimiz sahih oluyor değil mi? Bütün farzlarını şartlarını yerine getirdikten sonra namazımız sahih oluyor. Aynı bunun gibi bu kelimenin de bazı şartları var. Yerine getirilmesi gereken rükünleri var. Temel esasları var. Nasıl abdestin şartları yerine getirilmediği zaman abdest sahih olmazsa bu kelimenin de şartları yerine gelmezse bu kelime sahih olmaz. Bu kartvizite almaya hak kazanamayız. Bu şartları yerine getirdik. Farzları yerine getirdik. Ve bu kartı almaya hak kazandık. Bu kartı de aldık. Nasıl ki biz şartlarını ve farzlarını yerine getirdikten sonra abdestimiz namazımız sahih olduktan sonra kaçınmamız gereken yaptığımız takdirde abdestimizin bozulacağı şeyler varsa değil mi? Var değil mi? Abdest alıyoruz şartlarını yerine getirdik. Farzlarını abdestliyiz. Şeriatımızda bize bazı şeyleri yaparsak bu abdestimizin bozulacağı haber verilmiş. Halbuki ben şartlarını her şeyi yerine getirdim. Ama şunu yaparsam bu abdest bozulur. Bu nasıl böyleyse, işte la ilahe illallah şehadeti de onun, bu, bu da aynı onun gibi. Evet, şartlarını yerine getirdik, manasını anladık, ona itikad ettik, yakinen onu bildik, ona boyun eğdik, kalbimizde, dilimizde sıdkıyla bunu söyledik, insanları buna çağırdık ama iş gene hala ne yapmadı? Bitmedi. Zira bunu bozacak da bazı şeyler var. Bunlardan da kaçınmamız lazım. Öyleyse bizler için bu kıyamet günü o kadar ağırlıktaki günah defterlerinin karşısında bile ağır basan bu kartrejde hak sahibi olmamız için öncelikle bunun ne olduğunu bilmemiz lazım. Bunun rükünlerinin ne olduğunu bilmemiz lazım. Şartlarının ne olduğunu bilmemiz lazım. Bu bilme sadece teorik olarak bir kültür faaliyeti olarak bilme, öğrenme, bunları diye gibi bir bilme değil. Nasıl bir bilme olmalı? Bildikten sonra bunları idrak edip, fehm edip, anlayıp, kavradıktan sonra bunları içimize sindireceğimiz bir bilgi olması lazım. Kalbimizde imana dönüşecek türden bir bilgi olması lazım. La ilahe illallah. Diyor ki Rabbimiz, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, kendisinden rivayet ettiği bir kutsi hadiste. Ey kullarım, ey kullarım, eğer sizler bana yeryüzü dolusu günah ile gelseniz, yeryüzü dolusu günah ile gelseniz, sonra Hiçbir şeye ortak koşmadan eğer bana kavuşmuş iseniz bana hiçbir şeye ortak koşmadan karşıma çıkmış iseniz ben de size yeryüzü dolusu mağfiretle gelirim. Deminki söylediğimiz fazilet neyin faziletiydi? Bir takıdaki kartvizitteki fazilet <gülüyor> La ilahe illallah'ın fazileti. Yani tevhidin fazileti. Bu neyin fazileti? Onun tersi ne? Bu da tevhidin fazileti. Yani tevhidin karşısında insanın Allah azze ve celle'ye tevhidle kavuşması, ona şirk koşmadan kavuşması karşısında mağfiret olunmayacak bir günah yok. Bunların karşısında bunlardan daha büyük bu adam yeryüzü dolusu günahla gitmiş olsa eğer Allah'a tevhid ehli olarak şirk koşmadan kavuşmuş olsa Allah onu neyle karşılayacak? Yeryüzü dolusu mağfiretle. Ki bu öyle bir büyük bir salih amel ki Rabbimizin katında öyle mübarek, öyle faziletli Rabbimizin hoşuna o kadar giden büyük bir amel ki bunun karşısında hiçbir günahın kıymeti harbiyesi, terazide bir ağırlığı olmayacak. Bunları şunun için söylemiyoruz. Evet arkadaşlar madem biz tevhid öğrendik artık bundan sonra rahatça günah işleyecek. Bunun için değil. sadedinde olduğumuz meselenin ehemmiyetini, faziletini kavrayabilmemiz için Subhanallah. Allah Azze ve Celle bizleri bunun için yarattı. Aldığımız, verdiğimiz nefes tevhid sebebiyledir. Bu dünya kuruldu, sema yaratıldı, güneşler, bu bütün bu bizim gördüğümüz çocukluğumuzdan beri artık bizim için sıradan bir haline gelmiş olan bu kainattaki bütün bu olayların cereyan edişi tevhid iledir. Allah Azze ve Celle'yi tevhid etmeye yöneliktir. Allah kitaplarını bunun için indirdi. Peygamberlerini bunun için gönderdi. Diyor ki Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de birçok ayeti kerimede ve <gülüyor> laken biz her ümmete bir resul gönderdik. "Anı ibadullah Biz her ümmete, her kavmine, her topluluğa bir peygamber gönderdik. Ta ki niye? Ne yapsınlar diye? Allah'a ibadet etsinler ve tagut'tan kaçılsınlar diye. Bütün peygamberler bunun için geldi. Bütün peygamberlerin kavimleriyle aralarındaki anlaşma buydu. Anlaşmazlık buydu. Niza bu idi, kavga meselesi buydu. Kur'an'da bakın her bir peygamberin kıssasında Nuh aleyhisselam, Şuayb aleyhisselam, Salih aleyhisselam, İdris, Hud hepsi kavmine diyorlardı ki: "Ya kavm-i malakum min ilahin geyr." Ey kavmimiz Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka tapacak bir ilahınız yoktur. Yani bunları şunun için söylüyorum. Bunları defalarca dinlediniz, daha uzun bir süre daha dinleyeceksiniz. Biz de daha uzun bir süre daha anlatacağız. Neden? Başka bizim başka bir derdimiz var mı bu dünyada? Yok. Yaratılış gayemiz bu. Rabbimize de bununla kavuşmak zorundayız. Bütün temennimiz bu. O yüzden daha bunları inşallah çok konuşup çok anlatacağız. Rabbimizin kitabı da başından sonuna kadar bununla dolu. Bugün size özetle inşallah çok uzatmadan La ilahe illallah kelime-i tevhidi ile anlatılmak istenen mananın ne olduğunu Rabbimiz Allah subhanahu ve teala'nın kitabından iki ayeti kelimeyi misal getirerek anlatmaya çalışacağım. La ilahe illallah'ın ne manaya geldiğini en özet şekliyle, en anlaşılabilir şekliyle ve en temel, en basit haliyle La ilahe illallah. Bu söz o kadar büyük bir söz. Bu sözü söylediğimiz zaman, biri bu sözü söylediği zaman bizim kardeşimiz oluyor. Subhanallah. Yunanlı birisi değil mi? Yunanlar bizim düşmanımız değil mi? Yunanlı birisi. La ilahe illallah bu sözü söylediği zaman bizim kardeşimiz oluyor. Evimizde aynı anneden babadan doğmuş öz kardeşimiz eğer bu söze karşı ise, bu sözün yerine, gereğini yerine getirmiyor ise bizim düşmanımız oluyor. Düşmanımız olmalı. Bu sözü kabul etmemizin bir gereği olarak onu düşman edilmemiz lazım. Ona şöyle dememiz lazım. Biz seni ve senin Allah'ın dışında ibadet ettiğin şeyleri reddediyoruz, kabul etmiyoruz. Sen bir tek Allah'a ibadet edinceye kadar, La ilahe illallah sözünü kabul edinceye kadar artık senle benim aramda ne var? Bir düşmanlık var, bir buğz var ben aramızda bir nefret var kim var nereye kadar ta ki sen la ilahe illallah sözünün hizasına gelinceye kadar la ilahe illallah sözü arkadaşlar iki kelimeden oluşuyor bismillah türkçe de bunu böyle şöyle kalsam görebilir misiniz ben herhalde Bu Türkçe'si değil mi? Doğru mu yazdık? La ilahe illallah. Bu da Arapça'si. La ilahe illallah sözün iki tane cüzü iki tane bölümü var. La ilahe bölümü ve illallah bölümü. Bu da Arapça'sında. La ilahe bölümü ve illallah bölümü. Bu sözde bir şey kabul ediliyor, bir şey de inkar edilip reddediliyor. Kabul edilen şeyin ve inkar edilen şeyin ne olduğunu bilmeyen bir insanın bu sözü söylemesinin kendisinde bir faydası yoktur. Zira bu söz bir parola sözü değil. anlamı olmayan bir şifre değil. O şifreyi bildiği zaman tamam bizim gruba katılabilirsin. Böyle bir şey değil. Bu sözü söyleyen bir insan kendi iradesiyle, aklıyla, vicdanıyla, kalbiyle bu sözde kabul edilen şeyin ne olduğunu bilip kabul etmesi lazım. İnkar edilen şeyin ne olduğunu bilip inkar etmesi lazım. Ancak bu takdirde bu sözün ehlinden olur Kıyamet günü inşallah o Kart viziti almaya hak kazanır İnkar edilen bir şey var Ve kabul edilen bir şey var Ve bu sözde inkar etmek Kabul edilen şeyin önünde zikredilmiş Önce bir şey inkar ediliyor Ondan sonra Bir şey kabul ediliyor Burası çok önemli Önce bir şey inkar ediliyor Ondan sonra bir şey kabul ediliyor La ilahe sözüyle bütün ilahlar inkar ediliyor. La Arapça'da böyle bir bir nefsiyet meydatı. İlah da ne olduğunu anlıyor inşallah. Bütün ilahlar ediliyor Bütün ilahlar reddediliyor. İlahlığın hiç kimsenin hakkı olmadığı söyleniyor. Arkasından da bu ilahlık sadece Allah subhanehu ve teala için vardır. İlahlığa sadece o hak sahibidir. Onun dışındaki bütün ilahların ilahlığı eğer onlara ilahlık ediliyorsa bile bu batıldır, bu zulümdür, haddi aşmaktır. Kainatta işlenebilecek, irtikap edilebilecek en büyük gürüm. La ilahe illallah sözüyle bunu söylüyor. Bütün ilahları inkar ediyoruz ve ilahlığı, uluhiyeti sadece Allah Azze ve Celle'ye haskılıyor. Sadece Allah'ın olduğunu söylüyoruz. Şimdi burada şuna, dikk şuna dikkat edelim. O zaman bu kelimenin iki tane öğesi var. Bu birinci öyle arkadaşlar nefi diyoruz. Bunu böyle öğrenin. Nefi. Yani nefi etmek. Ne demek nefi etmek? Red Reddetmek. Reddetmek. Olumsuz olduğuna hükmetmek. Bunu olumsuz olarak görmek. Kabul etmemek demek. Birinci kısmına nefi diyoruz. İkinci kısmına da isbak diyoruz. Yani la ilahe illallah kelimesi İki tane neyden oluşuyor? Rükünden. İki tane rükün var. Kelime tabihiydi. Nedir birinci rükün? Nefil. İkinci rükün? İsbat. Rükün ne de biliyorsunuz değil mi rükün? Rükün. Rükün bölüm değil. Rükün esas temel. Bu olmazsa olmaz demek yani. Namazın rükünleri var. Ney mesela? Kıyamda durmak değil mi? Rukuya gitmek, secdeye gitmek. Bunlar namazın neyleri? O olmazsa olmazları. La ilahe illallah'ın da iki tane rüknü var mühim. Birincisi nefi ikincisi isfah. La ilahe sözü ile Allah'ın dışında kendisine ibadet eden bütün ilahlar nef ediliyor, reddediliyor. Yani deniliyor ki hiçbir ilah yoktur. Hiçbir ilah yoktur. Hiç kimsenin ilahlığı kabul edilemez. İllallah ile bu nef edilen kabul edilmeyeceği yönü ilahlığın sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a has, Allah'a ait olduğu kabul edilmiş olmuyor. Şimdi dikkat edelim. Bu söz ne demek? Nefi ile, ispat ile bir şeyi nef ettik, bir şeyi ispatladık. Neyi nef ettik, neyi ispatladık? La ilahe sözümüzde bütün ilahları reddettik. Neyi reddetmiş olduk? Allah sözümüzde ilahlı, ubudiyeti, uluhiyeti sadece Allah'a ispat ettik. Neyi ispatlamış olduk? Rabbimiz Allah Subhanahu ve teala bu la ilahe illallah sözünün manasını bizlere açık bir şekilde, çok belirgin bir şekilde izah etmiş. Bu ayetlerden inşallah bir iki tanesini okuyacağım. Diyor ki Rabbimiz Subhanahu ve teala dikkat edelim. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه diyor ki Rabbimiz hani İbrahim Aleyhisselam hani İbrahim babasına ve kavmine şöyle demişti İnneni bara'un mimma ta'budun ben sizin ibadet ettiklerinizden beriyim illal ladzi fatarani ancak beni yoktan var eden yaratan bundan müstesna ne demiş İbrahim babasına ve kavmine ben sizin ibadet ettiklerinizden beriyim ancak beni yaratan müstesna ben sizin ibadet ettiklerinizden beriyim ancak beni yaratan müstesna şimdi demek ki İbrahim'in kavmi de Allah'a şirk koşarken başka ilahlara ibadet ederken bununla beraber kime de ibadet ediyorlardı Nereden anladık bunu bu ayet kelimede Çünkü onların taptığı, ibadet ettiği her şeyden önce beri olduğunu söyledi. Sonra bu, bu beraatten şunu istisna etti. Evet ben sizin ibadet ettiklerinizden beriyim ama beni yaratan Allah müstesna. Çünkü sizin ibadet ettikleriniz arasında o da var, başkaları da var. Tamam mı? Diyor ki inni beri inni inneni berâum mimme te'budun ben sizin taptıklarınızdan ibadet ettiklerinizden Beriyim, uzan. Allah'a Allah. emanet olun. fatarani. Ancak beni yaratan müstesnadır. Fe innehu seyehdiyim. Beni hidayet edecek olan da bana yol gösterecek olan, beni doğruya ulaştıra, ulaştıracak olan da odur. Sonra diyor ki fe cealaha kelimeten baqiyeten fi akibihi leallahum yargium. Sonra İbrahim bunu Kendisinden sonra gelecekler için baki bir kelime yaptı. Neyi baki kelime yaptı? Babasına ve kavmine söylediği bu sözü. Tekrar ediyorum. İbrahim diyor ki Hani İbrahim babasına ve kavmine demişti ki Ben sizin taptıklarınızdan beriyim. Ben sizin taptıklarınızdan beriyim. Ancak beni yoktan var eden Allah müstesnadır. Sonra İbrahim bu sözü kendisinden sonuna gelecek olanlar için baki bir kelime olarak bıraktı. Baki bir kelime olarak bıraktı. İbrahim Aleyhisselam'ın bize bıraktığı bu baki kelime nedir biliyor musunuz arkadaşlar? <gülüyor> la ilahe illallah kelimesidir. Peki okuduğum ayette İbrahim Aleyhisselam la ilahe illallah diyor mu? Demiyor. demiyor. Bu lafızlarda la ilahe illallah demiyor. Ama la ilahe illallah sözünün ifade ettiği anlamı o anda kendi cümleleriyle başka bir şekilde söylüyor, tabir ediyor. Ne, de, ne diyordu İbrahim? Ne diyordu İbrahim arkadaşlar? Ben sizin taptıklarınızdan beri. Ben sizin taptıklarınızdan beri. Okunuyor mu? Okunuyor. Sonra ne dedi? Ancak yoktur, beni yaratan müthesenadır. Sonra İbrahim diyor Allah etikelimeden bu bu bu sözü bu kelimeyi kendisinden sonra gelecekler için baki bir kelime olarak bırak. İbrahim'in bıraktığı baki kelime arkadaşlar la ilahe illallah kelimesi. İbrahim la ilahe illallah sözünün bu lafıza söylemedi burada. Ama bize öyle bir şey söyledi ki la ilahe illallah sözüyle neyi kastedeceğimizi neyi anlamamız gerektiğini öğretti. La ilahe illallah. Ben sizin tattıklarınızdan beri La ilah Ancak beni yaratan bundan müstesnadır. İllallah. Bu da ne? İllallah. i̇llallah. Bu birincisi tevhidin hangi rükmüydü? Nefî hükmü. Hangi hükmüydü? Nefî hükmü. Bunu unutmayın. Bu birincisi. Bu, bu nefî. Bu da? Bu da ispat. Şimdi gördük mü? Kelime-i tevhid ile ispat edilen ve edilen şeyin ne olduğunu. La ilahe illallah derken neyi biz nefediyormuşuz? Neyi kabul etmiyormuşuz? Bütün ne diyormuşuz? Ben sizin taptığınız her şeyden beriyim. Sizin taptığınız her şeyden uzağım. Ancak benim ibadetim, benim burada beri olmadığım ancak kimdir? Sadece beni beni yaratan Allah'tır. İbrahim'in bu sözünden illerledi fetarani sadece beni yaratan Allah müstesna sözünden iki önemli fayda çıkartıyoruz. Birincisi diyoruz ki demek ki o müştekilerin, İbrahim'in kavmindeki o müştekilerin ibadet ettikleri ilahlar arasında kim de vardı? Allah Yüce Allah da vardı. Yüce Allah'a da ibadet ediyorlardı. Başkalarına da ibadet ediyorlardı. Bunu buradan nasıl çıkardığımızı anladınız mı? Evet. Çünkü İbrahim ne dedi? Sizin taptıklarınızdan beriyim. Sonra Allah istisna etti. Neden? Çünkü Allah'a da tapıyorlardı. Anladınız mı? Anladınız mı? Evet. Hemen abi. Sizin taptıklarınızdan beriyim. Sonra Allah istisna etti. Zira onların taptıkları arasında Allah da vardı. Bu birinci fayda burada ben sizin taptıklarınızdan beriyim Allah müstesnadır demedi de beni yaratan müstesnadır dedi neden <gülüyor> onlara şunu izam etmek için yani sizin taptıklarınız arasında ilahlarınız arasında yaratabilen yaratmaya güç yetiren sadece kimdir Allah. beni de yaratan sizi de yaratan Allah'tır öyle olduğu için ibadeti hak eden kimdir tek başına Beni de yaratan, sizi de yaratan Allah'tır. Burada, bu, burada ne var? Allah Azze ve Celle'nin yaratıcı olması ile, yaratabilen olması ile onun neyine delil getirme var? Uluhiyetine yani ibadeti hak ediyor olmasına. Yahu bir düşünsenize diyor onlara. Siz, siz de bunu biliyorsunuz. Bir düşünün. Sizi bizi kim yarattı? Allah. Tek başına mı yarattı? Bu ortaklar yanında mıydı? Tek başına yarattı. Kainatı kim yarattı? Bu Allah. Tek başına mı yarattı yoksa yanında bu ortaklar mı vardı? Tek başına yarattı. Peki ya hiç düşünmüyor musunuz? Tek Yaratırken tek başına olan bu Allah. Değil mi? Rızıklandırırken tek başına olan bu Allah. Hiçbir ortağı olmayan bu Allah. İbadete de tek başına layık olan değil midir? Bu öbürlerinin onu, onun yanında onun ibadetine ortak edilmelerinin ne olabilir. Bunlar kim ki Allah'ın yanında ona ibadeti ortak edecekler? Allah diyor ki bunların İlah, ilahlıklarına, kendilerine ibadet edilmeden inkar ederken. Bir düşünün. Efemen yahluku kemen la yahluk. Ya hiç mi sizin kafanız çalışmıyor? Efele <gülüyor> takilun diyor değil mi hocam sonra? Efele takilun değil mi hocam? Efemen yahluku kemen la yahluk. Hiç mi kafanız çalışmıyor? Ya yaratanla yaratmayan hiç bir olur mu? Hiç yaratabilen yarat yani yarat Yaratanla yaratmayın hiç olur mu? İşte bu Allah yarattı, Beni de yarattı. siz de yarattı bunu kabul ediyorsunuz. Peki nasıl oluyor da hangi vacihten bunları ona ortak ediyorsunuz? İbrahim Aleyhisselam'ın burada ancak Allah müstesnadır demeyip ancak beni yaratan müstesnadır demesi onlara bunu izah etmek için. Ya kafanızı aklınıza başınıza devşirin ha demek için. Ya bak aklınıza başınıza devşirin. Beni de yaratan sizi de yaratan kimdir? Allah'tır. Ben sizin ibadet ettiğiniz her bir şeyden beriyim uzağım. Ancak beni yaratan müstesna. Ona, ona, ona ibadetten teberri edilmez. Zira ibadete tek başına layık olan kimdir? Allah beni Allah. yaratan Allah'tır. Buradaki nefi ispatı anladık mı arkadaşlar? Anlamayan var mı? La ilahe ile ne diyormuşuz? Biz neyden beriyiz? İbadet edilen, kendisine tapılan bütün ilahlardan beriyiz. İlla ne ispatı ispat ediyoruz? Ancak Allah. Ancak bu ibadeti Allah için olduğunu, bu ibadetin ancak Allah yapılacağını söylüyoruz. Tamam mı? Bu ayet kelime çok mühim bir beyet kelime. Tamı tamına eğer dikkat ediyorsanız tamı tamına la ilahe illallah sözünün anlamıdır bu. La ilahe bak ben sizin taptıklarınızdan beriyim. La ilahe bütün ilahları nes ediyor. İllallah ancak beni yaratan bundan müstesnadır. Tamı tamına la ilahe illallah'ın anlamı bu ayette kelime de söylenendir. İkinci ayet kelime. Diyor ki Rabbimiz Subhanehu ve Teala Yazdınız mı? Yazdım. Yazdınız. Evet. Kul Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitab edin. Diyor ki kul Ya ehlel kitab De ki ey kitap ehli Kimdi kitap ehli? Hristiyanlar ve ehliler. De ki ey kitap ehli Tealav İlâ kelimetin sevâin beynena ve beynekum Sizinle bizim aramızda ortak bir söze gelin. Ortak bir kelimeye gelin. Aynen bak kelime tabiri. Sizinle bizim aramızda ortak bir kelimeye gelin. Bu kelimede buluşalım. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ömür boyunca davet ettiği kelime hangi kelimeydi? La ilahe illallah kelimesi. Ancak burada ayette yine onu bu kelimeyi la ilahe illallah diye tabir etmemiş. Yine biz la ilahe illallah sözünden ne? ne murad edildiğini inşallah böyle biraz daha anlayacağız. Şunu açıkça biliyoruz değil mi? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ömür boyunca neyi davet etti? Zaynı. La ilahe illallah kelimesine davet etti. Bak ayette, ayette ne diyor? Kulta, kul ya ehlel kitabı de ki ey kitab ehli te'alav ila kelimetin sevâin beynana ve beynekum. Bizimle sizin aranızdaki ortak bir kelimeye gelin. Nedir ortak kelime? Zaynı. La ilahe illallah. Öyle tabi edilmiyordu Deniyor ki el la na'bude illallah. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. Ve hiçbir şeye ona ortak koşmayalım. Sizinle bizim aramızdaki ortak kelimeye gelin. Ortak kelime neymiş? Sadece Allah'a ibadet edelim. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. Hiç kimseyi ona ortak koşmayalım. Onları da yazalım mı? Allah'tan başkasına tatmayalım. Kısa yazıyorum. Tatmayalım. Hiçbir şeye ortak koşmayalım. Okumuyorsa da söylüyoruz yani. Kul ya ehlal kitabi. Peki ey kitap ehli. Ta'alū ilā min Ey kitap ehli, sizinle bizim aramızda ortak bir söze gelin. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. Hiç kimseye onu ortak koşmayalım. Allah'ın dışında birbirimizi rapler edinmeyelim. Ayet-i kerime. Şunu anladık. Bu ortak kelime nedir? Peygamberimizin çağırdığı la ilahe illallah kelimesi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizin anlatsında bu ortak kelimenin anlamı, tarifi hangi cümlelerle yapılmış? Allah'tan başkasına tapmayalım. Yani hiç kimseye tapmayalım. Kimden, kim, kimden başka? Allah'tan başka. Sadece Allah'a tapalım. Başkasına tapmayayım. Yani hiç kimseye tapmayalım. Nerede burada nefi? Hangi bölüm? Bak başkasına tapmayalım. La ilahe. Nerede ispat? Allah'tan başka. Türkçe şimdi biraz böyle yerlediği Arapça oldu mu? İkisi de karşılıyor da. İllallah. Ondan sonra bak daha nefi devam ediyor. Hiçbir şeye ona ortak. Koşmayalım. Koşmayalım. Bu hala ne? Neyin devamı? Nefsin devamı. La ilahe. Sonra Allah'ın dışında birbirimize Rabler edinmeyelim. Sadece kime ibadet edelim? Allah'a Allah ibadet edelim. Bu da hangi kelime? Ya, ya, ya. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kitap ehlini davet etmekle emrolunduğu kelime. Öbür hangi kelimeydi? İbrahim aleyhisselamın kendisinden sonra gelecek olanlara belki dönerler diye bıraktığı baki kelimeydi. İbrahim'in bıraktığı baki kelime baki kelime de ahir zaman peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kitap ehlini davet ettiği ortak kelime de la ilahe illallah kelimesidir. La ilahe illallah kelimesidir. İbrahim'in sözüyle, İbrahim'in kendi sözüyle tabir ettiği şekliyle de Nebi sallallahu aleyhi ve selleme söylemesi emredilen bu şekliyle de bu iki cümlede tamı tamına la ilahe illallah sözünün karşılığıdır. Ve, ve, ve bu sözde anlatılmak istenilen şey ne oldu? Öyleyse la ilahe illallah sözü İbrahim'in sözünde olduğu gibi Allah'ın dışında ibadet edilen her şeyden Beraat etmektir, teberrih etmektir, uzak olduğunu ilan etmek demektir. İbadeti sadece yaratan olan, sadece rızık veren, sadece kainatın sahibi mali Allah Azze ve Celle'ye halis kılmak sadece onu yönetmektir. La ilahe illallah işte bu demek. Kitap ehlini çağrıldığı sözde de yine söylenilen bu. Allah'tan başka hiçbir şeye tapmayalım. İşte la ilahe illallah sözü budur. Allah'tan başka hiç kimseye tapılmaz. Sadece kime tapılır? Allah Allah. Sadece Allah'a tapılır. Hiç kimse ona ibadetinde ortak edilmez. Zira onun yaratmada, rızık vermede kainatın Rabbi, Maliki, haliki olmasında bir ortağı Yok. yoktur. yoktur. Nefi ve ispatı anladık mı arkadaşlar? İşte La ilahe illallah sözünün iki rüknü bu. İki tane rüknü var. Neymiş onlar? Nefi ve ispat. Nefi hangi kısmı bu sözün? La ilahe, La ilahe kısmı. İspat hangi kısmı? İllallah. İllallah. Nefi ile nefi ettiğimiz şey nedir? Allah'ın dışındaki bütün ilahlar. Kabul ettiğimiz şeyler nedir? İlla, ancak Allah. İbadetin sadece İlla, ancak Allah. Allah'ın Allah dışındaki bütün ilahları reddederken bu ilahların neyine reddediyoruz yani? Allah'ın dışındaki ilere ne yapılmasını reddediyoruz? Bunu nereden çıkarttık? Bunu nereden çıkarttık? Rükünlerden çıkarttık da. Hayır, hay, buradan nereden anladık yani? İbrahim Aleyhisselam'ın vasıl. ibadet ibadetten mi bahsediyor işte? İbrahim sözüde İbrahim ne diyordu? İnni berîun mimmat inneni berî mimma ta'budun illallezî Ben sizin taptıklarınızdan beriyim. Mesela hangi konuyla alakalı? İbadet, Tapma konusuyla alakalı. Tapma, ibadet konusu. Burada ne? Allah'tan başkasına ne yapmayalım? Tapmayalım. Tapmayalım. O zaman arkadaşlar la ilahe illallah sözünde nefi ve ispat ile. Nefy edilen şey Ulûhiyetin Allah'ın dışındakilerden, Allah'ın dışında her şeyden. Bu ister bir veli olsun, ister bir nebi olsun, ister bir melek olsun, nef edilmesidir. Ulûhiyetin ilahlığın tek başına Allah Azze ve Celle'ye ait olduğunun ispat edilmesi, ikrar edilmesi, ilan edilmesidir. Peki burada nef edilen ve burada kabul edilen bu ulûhiyet, bu ilahlık nedir? İşte bu ulûhiyet, ilahlık ibadettir. O yüzden biz ne diyoruz bazen? Ulûhiyet tevhid ediyoruz bazen ne diyoruz? İbadet tevhidi diyoruz. La ilahe illallah sözüyle La ilahe illallah sözüyle şöyle diyelim. La ilahe illallah sözüyle Allah'ın dışındaki ilahları inkar ediyoruz. İlah. Ve ilahlığın sadece Allah'a ait olduğunu ispat ediyoruz. İlah kelimesi de demin iki ayet-i aslında çok açıklıkla ortaya çıktı. Belki ben düzgün tabir edemedim. İlah kelimesi de Arapça'da bütün Arap dilcilerin, alimlerin, tefsircilerin, işte hadis şerhleri yapanların yani bütün ulemanın, selef ulemasının icmasıyla ilah demek mabud demektir. Mabud ne demek? Mabud da kendisine ibadet edilen demektir. Mabud da ibadet edilen demek. Yani la ilahe sözümüzde Allah'ın dışında kimleri inkar etmiş olduk? İlahi. Mabudları, kendisine ibadet edilen ilahları. Evet. Neyi kabul etmiş olduk? İbadet edilen Allah'ın ibadetini. Alkı Allah Al sadeye ya, Şimdi bununla arkadaşlar, bu iki ayet-i çok kısa inşallah... Bu iki ayet-i ile öyle bir bilgi, öyle bir fayda öğrendik ki inşallah Allah Azze ve Celle ileriki derslerimizde bunun şartlarını, bunu bozan şeyleri, la ilahe illallah, tevhidi, tevhidin kısımlarını, tevhidin kemalini, onu bozan şeyleri, onun şubelerini inşallah okumaya devam edeceğiz. Ama la ilahe illallah sözündeki ilah sözünün reddedilen ilahın ne oldu, e, ne, ne anlama geldiğini bu iki ayette biz beyan ettikten, anladıktan sonra çok önemli bir mesele öğrendik. Belki birçoklarının ilim ehlinden, alimlerden, yani büyük hocalardan, aklı başında insanlardan birçoklarının anlamadığı, bilmediği bir şey öğrenmiş olduk. La ilahe illallah kelimesindeki ilah kelimesinin mabut anlamına gel, geldiği bilinmeyince ne oluyor biliyor musunuz? Şimdi iki türlü cehalet var. İki türlü cehalet var. Adama diyorsun ki la ilahe illallah ne demek? Adam dedi ki bilmiyorum. Buna bu, bu adam nedir? Cahil. cahil. Ama düz cahil, düz bir cahil. Bir de var ki adama dedin ki la ilahe illallah ne demektir? Adam dedi ki Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Bu adam nasıl bir cahil? Katmerli bir cahil. Buna ne denir? Katmerli bu mürekkep bir cahil. Neden? Çünkü birincisinde bir tane cahillik var anlamını sordun anlamını bilmiyor. Bunda iki tane cehalilik var. Hem anlamını bilmiyor hem de anlamını bilmediğini de bilmiyor. Biliyorum da zannediyor. İki tane bilmeme var onda. Hem bilmiyor hem bilmediğini de bilmiyor. Buradan bilmediğini biliyor en azından. Doğru bildiğini Allah muhafaza. Şimdi bakın arkadaşlar bu şimdi bu iki ayet kerimede ne öğrendik? Şunu öğrendik. İnsanlar, Müslümanlar bu ümmetin içerisinden birçok kimse. Belki yüzyıllardır İslam medreselerinde, İslam topraklarında eş'ari ve maturidi akidesini okudukları için ki bunları ehl e nispet ediyorlar la ilahe illallah sözündeki bu ilahın anlamının yaratıcı yoktan var etmeye gücü yeten kainatı idare eden anlamlarına geldiklerini zannediyorlar böyle zannedince ne oluyor biliyor musunuz? adam sabahtan akşama kadar Allah'ın dışında ilahlara yalvarıyor Allah'ın dışında ilahlara ibadet ediyor. Onlara adak adıyor. Onlara kurban kesiyor. Onlara, onlardan Allah'tan korkarmış gibi korkuyor. Allah'ı severmiş gibi onları seviyor. Hatta onların huzurlarında ister ölü ister canlı olsunlar. ister türbelerinde ister huzurlarında. Allah'ın önünde durduklarından daha büyük bir zilletle daha büyük bir huşu ile değil mi? Daha büyük bir saygıyla durup sabahtan akşama onlara ibadet ediyorlar Allah ile beraber. Sonra onlara yaptıkları işin şirk olduğu, Allah'a ortak koşmak olduğu, la ilahe illallah sözünü iptal etmek olduğu söylenince ne diyorlar biliyor musunuz? Haşa. Nasıl şirk olsun bu? Biz şirk koşmuyoruz ki. Neden? Çünkü diyor ki biz bu şeyhin bu hocanın, bu türbenin Allah'la beraber yaratıcı olduğuna inanmıyoruz ki. Böyle söyleyerek neyi zannedik kendisinin? Şirk koşmadığını? Peki bu kanıya nereden vardı? Çünkü zannediyor ki La ilahe illallah sözünde reddedilen şey nedir? Allah ile beraber başka bir yaratıcının olması. O diyor ki ben La ilahe illallah diyorum. Yani yani Allah ile beraber başka yaratıcı yoktur. E bu durumda sen başkasına adak dağdasan yalvarsan da medet de umsan, elini yüzünü sürsen önünde secde etsen de müşrik olmasın. Niye? Çünkü ben onun yaratıcı olduğunu söylemiyorum ki. Şimdi neyi öğrendik anladınız mı arkadaşlar? bu ilah kelimesinin mabud demek olduğu bilinmez ise ilah kelimesinden maksadın yaratıcı rızık ver, ver, veren olduğu zannedilirse bu şekilde la ilahe illallah diyenin inancı nedir? La ilahe illallah yani Allah. Allah vardır, birdir bütün her şeyin yaratıcısıdır herkesin rızkını o verir yaratmasında rızık vermesine bir ortağı yoktur bu kimsenin şimdi Allah inancı oldu mu? Olmaz. Oldu bu kimsenin bir Allah inancı oldu Giterim. Nasıl bir Allah inancı oldu biliyor musunuz? Ebu Cehil'in Allah inancı ne ise Mekke'deki müşriklerin Allah inancı ne ise onlarla şu anda aynı Allah inancına sahip. Onların şu anda dindaşı. Onlar da bu Allah inanıyorlar. Bu da bu Allah inanıyor. Bu adam ne zaman Müslüman olur anca La ilahe illallah sözündeki ilahın mabut olduğunu bildikten sonra ve bunu kabul ettikten sonra ve Allah'ın dışındaki bütün ilahlardan bu ibadeti nefret ettikten sonra. Bu iki ayeti anladınız mı arkadaşlar? Anladınız mı? Nefi ve ispatı anladınız mı? İleride inşallah daha fazla anlatacağız. Söyleyeceklerim bu kadar. Vaktinizi aldım, hakkınızı helal edin. Allah Subhanahu ve teala bizleri la ilahe illallah'ın ehlinden olmaya muvaffak etsin. La ilahe illallah'ı tahkik edenlerden olmaya muvaffak etsin. Kıyamet günü bütün hatamızla, kusurumuzla, günahımızla Rabbimizin huzuruna çıktığımız zaman inşallah bu bitaka ile Allah subhanahu wa taala bizlerin de mağfiret günahlarını hatalarını mağfiret mağf etsin. Subhanekallahumma ve bihamdik <Sessizlik> eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve töbü ileyh.